Merhaba. Bir Söz Küçüğü'n programında daha beraberiz. Bugün 22 Kasım. Geçtiğimiz cumartesi 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'ydü. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Birleşmiş Milletler tarafından kabulünün 21. yılını kutladık. Öncelikle bununla ilgili küçük bir not 20 Kasım'da hem Biyanet'te hem de Radikal Gazetesi'nde Söz Küçüğü'nün çocuk yapımcılarının iki çok güzel röportajı ve görüşleri yer aldı. Hem buradan Onlara tekrar teşekkür ettikten sonra bugün Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni konuşacağız. Konuğumuz Ankara'dan katılıyor programımıza. Ezgi merhaba, hoş geldin. Merhaba Melda. Ezgi, programa başlamadan önce seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben Gülen Çocuk Derneği'nin üyesiyim, yönetim kurulu üyesiyim. Derneğimiz bizim iklim beş yılında kuruldu. ...uzunca süredir çocuklar üzerinde düşünen çocuklarla ilgili çalışmalar yapan kişilerin oluşturduğu bir sivil birliklerik aslında Gündem Çocuk Derneği. Ben çocuk gelişimciyim aynı zamanda. Öyle. Peki Gündem Çocuk neler yapıyor? Aslında Gündem çocuğu biz birkaç kere söz küçüğünde konuk ettik. Evet. Ama böyle kısacık çalışmalarından bahsetmek ister misin? Tabii ki genel olarak Gündem Çocuk Derneği çocuk haklarının tanıtılması, yaygınlaştırılması üzerine çalışıyor. Aynı zamanda çocuk haklarıyla ilgili iyi modeller oluşturmaya, uygulamaya yönelik iyi modeller oluşturmak üzere bir takım çalışmalar yürütüyor. Ve Türkiye'de çocuk çocuk haklarının izlenmesini yapmaya çalışıyor. Ama hani örnek olarak çalışmalar neler yapıyoruz? Çocuğun katılım hakkı üzerinden çeşitli modeller geliştirmeye çalışıyoruz. Örneğin işte medyada çocuk katılımıyla ilgili. Tıpkı söz küçüğünki gibi bir gazete çalışmamız, bir belgesel çalışmamız oldu. Yerel yönetimlere çocuk katılımı ile ilgili neler yapılabilir, bunlar üzerine çocuklarla birlikte çalışıyoruz. Bazı çalışmalarımızı kendimiz yürütüyoruz, hani yetişkinler, bazı çocuk çalışmalarımızı doğrudan çocuklarla birlikte kurgulayıp, birlikte geliştiriyoruz. Bir de ülke çocuk politikası çalışmamız var. Dört alanda sağlık, eğitim, adalet ve sosyal hizmetler alanında çocuk haklarının temel alan e, politika önerileri e, sunduk. Bunları şimdi ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Teşekkür ederiz paylaştığın için. E, bugün konumuz çocuk hakları. E, 20 Kasım'da olmasından dolayı aslında geçtiğimiz cumartesinin. E, çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 21. yılı dedik. 21 yılı geride bıraktık. E, ve hani... Türkiye'nin de dahil olduğu 192 ülke tarafından, dünyada en çok ülke tarafından kabul edilmiş aslında uluslararası belge. Evet. <gülüyor> Ama, aması var da birçok. Sen neler söylemek istersin diye sana döneyim. Evet, gerçekten de tam 21 yıl geçti. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'da kabul edilmişlerden ardından dediğim gibi de en fazla ülke tarafından imzalandı. Amerika ve en dışında bütün ülkeler imzalamış durumda şu anda sözleşmeyi. Bu tabii ki çok hani sevindirici bir yandan da çok etkileyici bir durum. ama hani bir yandan da çok çelişkili. Çünkü hani bu kadar çok devlet böyle bir sözleşme imzalayarak işte çocuklara yönelik daha iyi bir dünya kurmaya kurmaya yönelik bir söz vermişken yine de bütün çocuklar hani dünyadaki pek çok çocuk işte ayrımcılıkla eşitsizlikle yoksullukla karşı karşıya kalıyor. Bunda nedeni hani aslında devletlerin önceliği çocuklara veremiyor oluşu vermiyor oluşuyla ilgili. Tabi biliyorsunuz çocuk hakları sözleşmesinin hani imzalanan ülkelere yönelik bir yaptırımı söz konusu değil. Tabii en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu. Hani ülkeler kabul ediyorlar. Evet işte ben çocuk haklarına yönelik pe pek çok yükümlülü kabul ediyorum diyor ama hani yapmadığı zaman da bununla ilgili herhangi bir yaptırımla karşı karşıya kalmıyor. Ee, aslında e, yanılmıyorsam Birleşmiş Milletler'e sunulan bununla ilgili raporlar oluyor. E, hem devletlerin sunduğu raporlar hem de sivil toplum tarafından sunulan alternatif ve gölge raporlar. Evet. E, ama hani e, belki de onu da paylaşmak gerekir. Türkiye şu ana kadar yanılmıyorsan bir defa e, rapor paylaştı. Evet, devlet raporları bir kere yaptı. Aslında o bir mekanizma, hani bir yaptırım yok ama izleme mekanizması. Hı hı. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi diye bir komite var. Bu komite tüm dünyadaki çocuk haklarının durumunu hani devletler üzerinde inceliyor. Ve bununla ilgili olarak devletlere 5 yılda bir rapor istiyor devletlerden. Çocuk hakları ile ilgili neler yaptınız diye. Bu raporların yanı sıra aynı zamanda o ülkedeki sivil toplum örgütlerinden de Rapor istiyor. Peki devlet gerçekten neler yapıyor gibi. Fakat burada önemli bir şey daha var. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi aynı soruyu bir de çocuklara soruyor. Çocuklar siz söyleyin bakalım işte hani nedir çocuk haklarının durumu diye. Komite çok güzel bir şey söylüyor. Çocuk haklarıyla ilgili en iyi uzmanların çocuk olduklarını. Çocukların kendilerinin olduğunu düşündüğü için onlardan da özel bir rapor oluyor. Böyle bir izleme mekanizması var. Bu raporlar daha sonra değerlendirilir. Ülkeler bir takım önerilerde bulunuyorlar. Ama dediğim gibi yine bu öneriler üzerinden herhangi bir yaptırım ne yazık ki komitede uygulayamıyor. Peki. Tam işte yaptırımı konuştuk. Ee, şöyle bir yerden hani sözleşme e, bir çocuğun hayatında aslında neleri etkiliyor? Yani e, sözleşmenin kabul edilmiş olması, sözleşmenin imzalanmış olması, e, devletin çocuğa karşı sorumluluklarını yerine getirmesi için yeterli mi? Yoksa hani bunun bundan sonrasında, evet zaten bu en temel sorumlu ama bundan sonrasında neler yapması gerekiyor? Hı hı. Aslında şöyle çocuk hakları sözleşmesi gerçekten işe yarıyor mu diyor. Hani evet imzalıyor. İmzaladıktan sonra da bir süreç başlıyor. İşte bu sözleşmede yer alan 54 madde var. 54 maddeyle ilgili işte hakların hayata geçmesi geçirmesi gerekiyor. Oh. Peki ne kadarını geçirebiliyor? Aslında belki de hani sorulması gereken soru e, kabul edildikten sonra evet bir sözleşme var. Evet bu sözleşme bağlayıcı olmasa da bir izleme mekanizması var bu sözleşmenin. Ama hani işte uluslararası hukuk bağlamında da bir şekilde ülkeler kendi yasalarını buna göre uyarlamak durumundalar. Evet. E, ama diğer taraftan da hani sözleşmenin aslında içinde barındırdığı başka bir şeyler de var. Sözleşme başka bir şeyler söylüyor işte. Belki hani burada çocuk hakları sözleşmesinin ülkelerinden bahsetmek gerekirse çocuğun katılımı diyor, çocuğun yaşama ve gelişiminin desteklenmesi diyor, çocuğun öncelikli yararı diyor, çocuğun ayrımcılığa hiçbir şekilde maruz kalmaması diyor. Ee, ama bunların ne kadarı gerçekleşiyor, ne kadarı gerçekleşmiyor ee, galiba bunu konuşup bunu tartışıyor olmamız gerekiyor. Evet. Bir kere ilk olarak bütün devletler sözleşme imzaladıktan sonra bu işlerle ilgilenecek. Bir koordinasyon kuruluş belirliyorlar. Bu koordinasyon kuruluşta birlikte dediğim gibi işte yasal bir takım düzenlemelere giriyorlar. Bu dört ilkeyle dört ilkeyle ilkeyi temel alarak öyle söyleyeyim. Sonra da bu yasaların hani ne kadar uygulanıp uygulanmadığı ile ilgili kendisini izlemeye başlaması gerekiyor. Bu hasta komite verilen raporlarda bunu bir şekilde sağlıyor. Hani devlet komite hani bir e, rapor veriyor ama aslında o hazırladığı raporlar. Hani ne yaptım ben? Neresindeyim? Neler yapmam gerekiyor? Boşluklar neler? İşte sözleşmeyle mevzuat arasındaki boşluklar neler? Uygulamayla sözleşme arasındaki boşluklar neler? Hani birazcık bunları hani e, bakabilmesi gerekiyor, kendisini izlemesi gerekiyor. Bunu yapmadığı zaman da gerçekten o aradaki boşluklar büyüyor, devam ediyor ve bütün bunlarda aslında çocukların kendilerini geliştirmesini tam olarak kendilerini gerçekleştirmesinin önünde engel oluşturuyor. Ee, aslında hani 21 yıldan bahsediyoruz burada çocuk hakları sözleşmesi derken ama tabii ki bu hani bir yandan da 21 yıllık bir süreç değil çocuk dediğimiz çocukluk olgusu çocuk hakları diye temellendirdiğimiz insan haklarından insan hakları bağlamında çocuk haklarını ayrıca doğuran bunun içinden bir ...özellik getiren... ...tabii ki birçok bir, bir da hani ...tarihsel gelişim var... Ee, ...belki kısa bir şarkı arası verdikten sonra... ...bu tarihsel gelişimden ve biraz daha... ...Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ruhundan konuşabiliriz... ...aslında Çocuk Hakları Sözleşmesi bize neler söylüyor... ...diye... Hı hı, ...tabii ki... Ee, ...şimdi kısa bir parça arası verelim o zaman... ...parçadan sonra yeniden birlikteyiz... One, two, one, two, three, I'm not the land. childhood smell. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konuğumuz gündem çocuk derneğinden Ezgi Koman, ee, Ezgi ile Çocuk Hakları Sözleşmesinin 21. yılında çocuk haklarını konuşuyoruz. Ee, demin sözleşmeden bahsediyorduk aslında ama hani sözleşme sadece 21 yıl önce imzalanmış bir belge değil. Çocuk hakları, çocuk hakları ve çocukluk çok çok daha başka bir yerlere dayanıyor. Ee, Ezgi ne bu çocuk hakları sözleşmesinin çocuk haklarının aslında ruhu? Sözleşmeyi aslında bir talep olarak algılıyoruz biz. Çocukların işte tıpkı yetişkinler gibi yani işte bir insan gibi bir insan olarak insan gibi değil bir insan olarak özgür, onurlu, saygılı ve güvenli bir şekilde yaşamasına ilişkin bir talep. Ya Bu talep hani karşılık bulursa sanırım gerçekten tüm dünyada hani çocuklar çok daha e, kendilerini ortaya koyabilecek, kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecek, fiziksel, e, zihinsel, sosyal ve ruhsal açıdan da gelişimlerini tamamlayabilecekler. E, sözleşme e, çocuğu bir birey olarak görüyor. Kendi has özellikleri olan, algılayışı olan, bir potansiyeli olan bir birey, bir varlık olarak görüyor. Yani çocukluğu aslında e, tıpkı kadınlık gibi bir yandan bir varoluş tarzı olarak algılıyor. Evet. Tabii burada hani sen de söylediğin çocukluk hani şu an hani sözleşmeye göre hani bir varoluş tarzı ama çocukluk aslında tarihsel süreçte pek çok şekil değiştiriyor algılayış açısından. Sürekli değişen bir kavram. Ee, ve yaşanılan zamanın işte siyasal, ekonomik durumu bu algılayışı belirleyebiliyor. O durum e, insanlığın ihtiyaçları aslında. Bütün bu algılayı, algıyı e, belirleyebiliyor. Örneğin e, işte çocuk Roma'dayken, Roma döneminde e, bir mal, bir köle olarak algılanırken... Işte ...Rönesans'ta biraz daha değişiyor bu algı. E, miniatür bir yetişkin. Ama işte düzeltilmesi gereken kusurları olan bir varlık olarak algılanıyor. Hı hı. İşte o dönemde baba isterse çocuğu öldürebiliyor, satabiliyor çalıştırabiliyor yani çocuğun sahibi orada baba oluyor işte çocuklar yetişkinlerin kendi isteklerine göre kullanabilecek bir nesne olarak görülüyor. Sonra i̇şte yakın döneme bakıyoruz işte bir ulus devlet oluşumuyla birlikte işte bu kez baba yani ne çocuk çocuğun sahibi devlet oluyor ve devlet işte çocuğu biçim ver vererek geleceğin yurttaşını yetiştirmeye çalışıyor. Hmm. Aile de devletin aslında hani dışında algılanmıyor. Devletin bir parçası olarak çocuklara şekil verecek kurumlardan bir tanesi olarak düşünülüyor. Yani işte çocuklar büyüyecekler, okula gidecekler, işte kendi hani eksik varlıklar oldukları için henüz şekilleri tamamlanmamış olduğu için bir şekilde o yurttaş şeklini alacaklar ve geleceğin yaşamına katkıda bulunacaklar. Aslında tam bu noktada çocuk algımıza biraz yani genel tarihsel gelişimde çocuk algımıza baktığımızda önce hani ailenin daha hatta daha da özelinde babasının malı olan daha sonra da işte devlet tarafından nesneleştirilen bir çocuk tanımlıyoruz. Evet. Buradan bakınca. Hı hı, tam da öyle aslında. Ve hani burada bu algı da tabii ki hani şu bu güne baktığımızda hala devam ediyor. Ama çocuk hakları sözleşmesi ise e, bu algının hani karşısında bir şey yapıyor ve diyor ki 0-18 yaşındaki birey varlığıyla hani gelecekte olduğu kadar aslında bugün de anlamlı bir varlıktır e, diyor. E, ama yine de çocuk hakları sözleşmesinin de e, hani algılanması açısından, okunması açısından iki tane temel ekol var. Şimdi i̇şte bunlardan bir tanesi çocuk korumacılığı diye ise çocuğun özgürleştiği çocuk özgürleş. ...çocuğu özgürleştiren, özgürleştirici yaklaşım. Ee, Ezgi'cim, senden <gülüyor> e, acaba hem bu korumacı yaklaşımı... ...hem de özgürleştirmeci yaklaşımı birazcık e, detaylandırmanı açmanı rica edebilir miyiz? Tabii ki e, aslında hepimizin de hani birazcık şey, hani e, yaşamından örnekler de var... ...hem kendi çocukluğumuzdan da hani düşününce eminim bu tür örneklere bulabiliriz. E, çocuk korumacılığı da birazcık daha geleneksel bir yaklaşım. İşte çocuk henüz tamamlanmamış bir birey ve bu yüzden de korunmaya muhtaç... Sahibi de işte az önceki gibi hani Rönesans'ta babaydı ama şu anda devlet ya da aile. Yani Çocuk kendi başına özel bir birey değil. Çocuğu özgürleştiren yaklaşımsa yetişkine sahip olduğu siyasi ve sosyal haklara hakların, çocukların da hakları olduğunu söylüyor. Ve çocukların özel varlıklar oldukları ki irade sahibi varlıklar olduklarını anlatıyor. Aslında hani temel farkı bu iki yaklaşım arasında... ...bunu böyle söyleyebiliriz. Aslında bir yandan da hani çocuk hakları sözleşmesine baktığımızda da... ...çocuk hakları sözleşmesi de tabii ki çocuğun korunmasından bahsediyor... ...ama bir yandan da çocuğun katılımını bir ilkesel olarak zaten ön plana çıkartıyor... ...ve çocuğun katılımı, çocuğun kendi hakkında kendini ilgilendiren konularda... ...alınan tüm kararlarda söz sahibi bir birey olmasını evet. öngörüyor ve bunu hayal ediyor. Biz de çocuk hakları sözleşmesiyle birlikte aslında bunu hayal ediyoruz. Evet yani çocuk yani işte ihmalden istismardan şiddetten işkenceden kötü muameleden korunurken ama bir yandan da çocuk kendisini ifade eden bir varlık, işte örgütlenme özgürlüğüne sahip bir varlık, katılım yani işte kendisiyle ilgili tüm konularda söz sahibi olan, irade sahibi olan bir varlık olarak algılanıyor. Ve bizim hani çocuk hakları sözleşmesinin gerçekten hayatta geçmesi için bu her iki algıyı da benimsemiş olmamız çok önemli. Peki bu noktadan şöyle bir yere geldiğimizde hani işte çok yakın zamanda çocuk konusu çok tartışıldı konuşuldu onun da öncesinde aslında çocuk hakları tanımı ilk kez bu yıl anayasada evet. yer buldu ve işte anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle çocuk hakları sözleşmesi anayasada artık yer alan bir ibare hı hı. ama hani bir yandan da sana sormak istiyorum nasıl yer alıyor çocuk hakları anayasanın içinde? Aslında bizler hani ilk çocuk haklarının anayasada hani yer alıyor oluşun bizi tabii ki çok mutlu ediyor çünkü hani Türk anayasalarına baktığımızda çocuk ilk kez 1961 anayasasıyla onun hesgeri onun öncesinde çocukla ilgili ya da çocukla ilgili herhangi bir şey söz konusu da herhangi bir ifade herhangi bir madde söz konusu söz konusu değil. çocuk 1961 Anayasasından birlikte hem çocuk olarak hem de yine aslında devletin algısını ya da hepimizin algısını hani belirleyen başka bir kavramla da tanımlanıyor küçük diye. Hani hukukta küçük olarak tanımlanır çocuk ama aslında bu başka bir algıyı da Gösteriyor işte o çocukluk algısına da dayanıyor. Büyümesi gereken. Evet çünkü daha küçük. <gülüyor> hani o da yine hani o an hala bir tamamlanmamıştı hali hı hı. söz konusu. işte en son yapılan değişiklikle birlikte ise bir çocuk hakları kavramı da girmiş oluyor. Bir kere bu hani son derece sevindirici. Ama hani bunu nasıl girdi baktığımızda çocuk hakları 41. Maddedeyle. 41. maddenin başlığı ailenin korunmasıdır. Bu yapılan değişiklikle birlikte artık ailenin korunması ve çocuk hakları olarak değiştirildi başlık. Çocuk hakları, buradan da şunu anlıyoruz aslında. Çocuk hakları aileyle ilgili bir şey. Çünkü çocuk aileyle ilgili bir şey. Çünkü çocuğun sahibi aile. Çocuk sadece aileyle ilişkili bir şey. evet. Buradan onu algılıyoruz. Hani hukukçu değiliz ama hani ilk <gülüyor> okuduğumuzda, ilk bizi çağrıştıran bu. E şeyine baktığımızda, hani maddenin baktığımızda ise yine benzer bir şey söz konusu. Ya aileyle birlikte ama hani devletin çocuğu tanımlaması benim de hiç olmayan hukuk bilgimle görebildiğim kadarıyla sadece hani çocuğa kendini gerçekleştirmesi derken, kendini gerçekleştirmesi için bir ortam yaratmazken Evet işte istismardan ve şiddetten korunması e, ve tamamen hani tanımlanmasının ve haklarının hayata geçirilmesinde de e, Hı -hı. ailesiyle birlikte e, olmasını tanımlayan eğer aile de yapamıyorsa bu görevi ve sorumluluğu diyelim. Hı -hı. E, devlet tarafından evet. bunun yerine getirilmesi ama hani oradaki hak sahibi birey çocuk mu yoksa çocuk üzerinden hak sahibi ha, hak sahipleri işte anne baba e, ve devlet, devlet mi? Orası devlet değil mi? E, hani... Bunu, ...bunu anlayamıyoruz... ...ve okuyamıyoruz ne yazık ki. Evet. Ee, bu da aslında yine şeyi gösteriyor. Yani devletin e, çocuğu... ...ya da bizlerin de tabii ki... ...hani çocuğu nasıl algıladığımızı çok net ortaya koyuyor. Çocuk korunması gerekiyor. İhmal ve istismardan korunacak. Aile bunu sağlayacak. Aile sağlamazsa da devlet çocuğu ailenin elinden alacak. Bu kadar. Yani, yani tabii şöyle bir şey var. Tabii ki çocuğun... E, ...ihmalden, istismardan, e, şiddetten... ...tabii ki korunması gerekiyor. hani Buradan da şey sonucu çıkmıyor. Tabii ki sorumlu çocuğun en başta kendisi, aile, devlet. Hem önleyici bir mekanizma kurmaktan, devlet özelinde düşünürsek. Aile de hani bu mekanizma içinde çocuğun bütün bu faktörlerden korunması için tabii ki sorumlu taraflar. Ancak ve ancak hani sorumlulukla ne yazık ki galiba biz çocuğu sahiplenmeyi birbirine çok karıştırıyoruz. Evet. Dolayısıyla eksik bırakıyoruz. Yani çocuk aslında sadece korunma hakkına sahip bir varlık değil. Daha önceden de belirttiğimiz gibi işte irade sahibi, kendisini ifade edebilen, kendisini gerçekleştirme potansiyeline sahip, katılım hakkına da sahip bir varlık aslında. Ve bizim gerçekten de bu her iki hakkı da temel olarak aldığımızda bütün bunları düşünmemiz, bütün bunları benimsememiz gerekiyor. Bir yandan da yine aslında en başta konuştuğumuz çocuk hakları sözleşmesinin ülkelerine de dönüp, Tekrar döndüğümüzde e, gerek çocuğun öncelikli yararının gözetilmesi için, gerek çocuğun katılımının sağlanması için, e, ayrım, uğra, ayrımcılar uğramaması için, yaşama gelişiminin desteklenmesi için tabii ki işte e, devlet çok büyük bir sorumluluk sahibi. Hı hı. E, hatta bizim geçtiğimiz yıl verdiğimiz bir ilan vardı. E, ben her şeyi devletten bekliyorum. Evet tabii ki bir noktada çocuk her şeyi devletten bekliyor. Tabii ki ailesinden bekliyor. Ancak devletten ve aileden galiba bir çocuğun beklentisi hem haklarını hem de kendini özgürleştirecek ortamı e, yaratmaları ve bunu koruması. E, ama tabii tüm bunları yaparken de e, çocuğu bir birey olarak kabul edip e, çocuğun kendi alanında özgürleşmesi, kendini fark edebilmesi, kendi potansiyelini keşfetebilmesi için de... E, ...bütün bu ortamı korurken de çocuğun başka şeylerle, haklarının bilincine varmasıyla çocuğun güçlenmesiyle desteklemesi. Evet. Ve gerçekten de bu çocuklar özgürleşmemezseniz aslında hani bizim çocuklara vereceğimiz bir lütuf falan değil. Artık 2010 yılındayız ve bir sözleşmeyi Türkiye'nin imzalamasının üzerinden işte 16 Kaç yıl? <gülüyor> 95, 16 yıl geçti. Evet. Ve artık hani gerçekten bu bir çocuklara vereceğimiz lütuf değil. Bu bizim yapmamız gereken bir şey. Yani çocuk Hakları Sözleşmesi'ni eksik okumadan tam olarak hem onları koruyacağız hem onlar için bir takım olan geliştireceğiz. Ama çocukların da, çocukların da yetişkinlerden ayrı bir birey, ayrı bir varoluş tarzı olduğunu kabul etmek durumundayız. Bu hepimizin yükümünü aslında. Bir lütuf da değil. <gülüyor> Ezgi yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Hı hı. Ee, öncelikle konuğumuz olduğun için e, ve bizimle e, bu keyifli sohbeti paylaştığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum çok. Ee, bu haftaki Söz Küçüğün programını bitirirken de aslında benim şöyle bir e, temennim var. Söz Küçüğün diyoruz, e, çocuk haklarından bahsediyoruz. E, önümüzdeki hafta umarım e, çocuklarla, çocuk yapımcılarımızla birlikte olduğumuz bir Söz Küçüğün programı e, diliyorum. Diğer taraftan da e, çocuklarla birlikte... Çocukların haklarının hayata geçtiği bir e, 20 Kasım diliyorum. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ben de gerçekten programı dinlemekten çok keyif, keyif alıyorum. E, teşekkür ediyorum tekrar. E, bu hafta da Söz Küçüğün programının sonuna geldik. E, herkese iyi haftalar. E, önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.